Merhaba, bir önceki bölümde seninle neden ibadet etmeliyim'i konuşmuştuk. Bugün de yeni sorumuzun cevabına geçmeden önce seninle tatlı bir anımı paylaşmak geldi içimden. Küçükken en sevdiğim şey namaz kılan dedemin sırtına binip onunla secdeye inip kalkmak, şen kahkahalar atarak onun beni taşıma <gülüyor> mücadelesine tanık olmaktı. Sonra büyüdükçe öğrendim ki peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin o namaz kılarken sırtına binermiş. Sevgili peygamberimiz de onlar doyasıya oynayabilsinler diye namazdayken secdesini uzattıkça uzatırmış. Sonraları fark ettim. Demek ibadetler böyle böyle sevdirilirmiş çocuklara. Tabi. Zaman geçip büyüdükçe ibadetin oyun olmadığını da anlıyor ve mantığını kavramaya çalışıyorsun. Çünkü baksana peygamberimiz çekilin bakalım namaz kılıyorum şimdi oyun zamanı değil dememiş toruncuklarına. Buradan görmekteyiz ki ibadetlerimiz Allah'ın rızasını kazandırırken kullarını da sevgiyle bağlamalı birbirine. İyi iyi çoğaltmalı, şekilde kalmamalı. En baştan başlayalım. İbadetlerin bize farz olması için Müslüman olmamız, Müslüman olmak içinse kelime-i şehadet getirmemiz gerekir. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek dimdik bir duruş göstermeliyim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu cümle bana dayatılmaya çalışılan her türlü ters düşünceyi reddetmektir ve Allah'a kulluk tam da burada başlar. Sonrasında ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur ve elçisidir diyerek sevgili peygamberimizin rehberliğinde, Kur'an'ın izinde her türlü olguyu kabul ettiğimi önce kendime ilan edelim. Kur'an'ın bizlere hayat yolculuğumuzu anlamlandırma noktasında tekrar tekrar aktardığı ilk kavram imandır. Şeksiz ve şüphesiz iman. Ardındansa Rabbimiz salih amel'e vurgu yapar defalarca. Çünkü Allah'a iman etmek demek insana yakışır bir duruşa, onura, tertemiz bir kalbe sahip olmak demektir. Salih amel her türlü iyi iş ve güzel davranıştır. Yani nefes aldığım her an, iyilik adına attığım her adım Salih Amel'dir. Çevreme duyarlı olmam, anneme, babama, büyüklerime saygılı davranmam, vatanıma, milletime, bayrağıma hayırlı bir birey olma çabam, hatta gönlümden her zaman iyilik ve güzellik geçirmem bile Salih Amel'dir. Bu örnekler yüzlerce defa çoğaltılabilir ve Salih Amel yüce Rabbimizin katında çok ama çok değerlidir. Peki... Bunların dışında belli kuralları olan ibadetleri nasıl anlamalıyım? Mesela namaz, burada sana namazın nasıl kılınacağından bahsetmeyeceğim ama neden kılınması gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Namaz, bana zamanın değeri konusunda bilinç kazandıran bir ibadettir. Bir günümüzü beşe böleriz namaz sayesinde. Her gün beş defa minarelerden yükselen ezan seslerini düşünsene bize ne çok şey anlatır ezanlar. Ama vakitler konusunda da müthiş bir bilinç kazandırır bizlere. Mesela annenle bir misafirliğe gideceksindir, ikindiliğin uğrarız diye sözleşirler ev sahibiyle. Ya da öğleni kılar öyle çıkarız yola derler birbirlerine. Ayrıca namaz insana müthiş bir temizlik bilinci yükler. Suyu bir içecek olarak bizler için vazgeçilmez kılan Rabbimiz namaz için de vazgeçilmez kılar. Çünkü namaz için abdestli olmalıyız. Yani uzuvlarımızı yani organlarımızı tertemiz olacak biçimde ve usulüne uygun şekilde yıkamalıyız. Kıyafetlerimiz ve namaz kılacağımız yerde aynı hassasiyetle temiz olmalı. Bütün bedensel temizlikler gibi abdest de aynı zamanda ruhumuzu arındırmalı. Hem... Abdestli gezmenin de bir ibadet olduğunu unutma. Günün her vaktinde namazla Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağını bilen insan aynı zamanda oto kontrolünü de sağlar. Yüce Rabbimiz Ankebüt Suresi 45. ayette: "Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir buyurarak bize bu durumu hatırlatır. Her an Rabbi ile yüzleşeceğini gerçekten idrak eden ve namazı hakkıyla kılan insan kötülük yapamaz. Yapmamalıdır. Aslına bakarsan sadece namaz hakkında bile saatlerce konuşabiliriz. Ama buna gücümüz ya da vaktimiz yeter mi bilmiyorum. Oysa konuşmaktan önemli bir şey var. Onu hayatımızın merkezine alarak tecrübe etmek ve namazın bize kattıklarını yaşayarak öğrenmek. Gelelim oruca. Her yıl Ramazan ayında bize Rabbimiz tarafından sunulan bir hediyedir o. Görünürde güneşin doğuşundan batışına kadar aç kalmakmış gibi dursa da, orucun bize sunduğu irade eğitimini hayatımıza başka hangi yola katarız bilemiyorum. Evimizdeki çeşit çeşit yemeğin ve içeceğin sadece Allah'ın rızasını isteyerek 30 gün boyunca onun belirlediği saatlerde tüketilmesi Sence de çok anlamlı değil mi? Rabbi, bana ait olduğunu sandığım her şey aslında senindir. Senin iznin olmadan hiçbirine elimi dahi sürmem demektir oruç. 11 ay boyunca durmaksızın çalışan organlarımı dinlendirmektir. Sahuruyla, iftarıyla, teravihi, mukabelesi, sadakalarıyla uykuda bile ibadet halinde olmak adeta meleklerle yarışmaktır. Fakir'in halini anlamak, az gördüğün nimetlerin çokluğuna şaşırmaktır oruç. Dahası misafirdir, ikramdır, bir olmaktır oruç. Sonunda bayram şenliğine kavuşmaktır, haçlıktır, hatta şekerdir. Hele zekat. Zenginle fakirin uçurumlu dünyalarına Allahü Teala'nın kurduğu köprüdür. Arınmadır, berekettir. Azalıyor gibi görünse de çoğalmaktır. İnsanların bencilleşmelerini engellemek ve toplumdaki ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak için allah Teala'nın Müslümanlara verdiği emirdir. Allah böyle emretmese hangi insan hangi insana? Al kardeşim. Bu benim malımda Allah'ın senin için sakladığı paydır. Sana veriyorum. Güle güle kullan derdi. Çok zor çok. Peki ya haç? Ramazan'dan sonraki bayramın habercisidir. Gücü yeten Müslümanların ömründe bir defa Beytullah'ı yani Kabe'yi ziyaret etmesidir. Ancak hac insanın hayatında idraki çok önemli kazanımlar demektir aynı zamanda. Hacca gitme imkanı olanların hangi sosyal statüde olursa olsun Kabe'yi ziyaretinde eşitlendiğini görürsün. Evrendeki her zerredeki atomlar gibi dönen insanlar ihramlarını giymişlerdir. Bu sayede zengin fakir fark etmeksizin herkes Rabbine teslim olmuştur. Orada adeta ölümden sonraki diriliş anının provası yapılır. Şeytan taşlama makamında insanın kendiyle olan mücadelesi somutlaşır. İçimizdeki kötülüklere attığımız taşlar sayesinde kendimize yeniden bakma şansı yakalarız. Kesilen kurbanlarla da Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in mirası bir ibadeti yerine getirmiş oluruz. Kurban Allah'a yakınlaşmanın bir vesilesidir. Yüce Rabbimiz istediği için maddi varlığımızdan fedakarlık etmektir. Belki de bir yıl boyunca önce evine hiç et girmemiş insanlara sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek emaneti, hediyeyi teslim etmektir. Bayramdır, paylaşmaktır, hediyeleşmektir, tekbirdir. Az önce de söyledim ya bu ibadetler ve dahası hakkında saatlerce konuşabiliriz ama buraya kadar konuştuklarımızın da bize neden ibadet etmeliyiz sorusu hakkında bir fikir vermesi gerektiğini düşünüyorum. Zira biz Allah'ın rızası için ibadet ediyor olsak da bu yönleriyle baktığımızda ibadetin bizi bize tanıttığını görürüz. İbadetler bizim Allah'a olan bağlılığımızın bir göstergesi olmakla beraber kendi varlığımızın nedenlerini keşfetmemizi sağlayan Dinamiklerdir, ibadetler kişinin kendini terbiye etmesi için Yüce Rabbimiz tarafından bize sunulmuş yöntemlerdir. Elimizdeki bu reçetelere uyarsak hem Rabbimizle hem de insanlarla olan iletişimimizin güçlendiğini görürüz. Tabi hakkıyla yerine getirirsek. Hadi o halde başlayalım.